أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسير لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي Rabbi zedni ilmen ve fehmen ve elhakni bis salihin. Bismillahirrahmanirrahim la yedurru ma ismihi fi'l ardı ve la fi's Değerli kardeşlerim, dün kalmış olduğumuz yerden dersimize sohbetimize devam edeceğiz İnşallah, Teala, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Zümer suresi 54. ayeti kerimede: Ve enibû ilâ rabbikum ve eslimû leh. Min qabl en yetiyakum el adâb semma lâ tunsarûn. Sadakallahu'l azîm. Buyuruyor ki maalen Rabbinize dönün. Rabbinize rucu edin günahlarınızı itiraf ederek Tövbede bulunun. Ve eslimu leh. Sadece ona teslim olun. Onun emirlerine teslim olun. Onun nehirlerinden kaçının. Min kabile eyye etiyekumul Azap daha dünyadayken size gelip çatmadan önce veya ahirette azap sizi gelip bulmadıktan önce bulmadan önce siz Allah'a teslim olun, Rabbinize dönün ve bu azaptan kurtulun. ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ Eğer tevbe etmeden, Allah'a rücu etmeden, Allah'a hakkıyla teslim olmadan yaşar da ölürseniz veya siz yaşarken Allah'ın azabı daha dünyadayken sizi bulursa siz bu esnada yardım da görmezsiniz. Hiç kimse size yardım edemez. Hiç kimse gerek dünyadaki vaki olacak azaptan, gerek ahiretteki azaptan sizi koruyamaz. Değerli kardeşlerim, işte bu ayeti kerimeden anlamamız gereken şey, azap gelmeden, ölüm gelmeden, dünyada veya ahirette bir cezaya çaktırılmadan önce, kendimize gelmemiz, Allah'a dönmemiz, teslim olmamız, onun emirlerine göre yaşamamız. Bizden istenen bu. Ee, Ömer bin Hattab radıyallahu anhu diyor ki Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekin diyor. Vezinuhu qabla an tuzenu. Nefsinizi, kendinizi, amellerinizi tartın. Amelleriniz başkaları tarafından, yani melekler tarafından tartılmadan önce siz amellerinizi tartın. Bu dünyadayken benim sevabım mı çok, günahım mı çok? Bunun tartıya vurmak şöyle insan bir tefekkür ederse mümkündür. Öyleyse başkaları... Allah'ın emriyle melekler bizim amellerimizi kantara vurmadan önce bizler amellerimizi kantara vurmamız lazım ki hangisi, hangi taraf ağır basıyor, hangi taraf hafif kalıyor, bunun farkına daha dünyadayken yani elimizde fırsat var iken varalım ve önlemini alalım. Devamla Hz. Ömer devam ediyor söylüyor Fe inna ehwanu aleikum hisabi gadan an tuhasibu anfusakum al-yawm Hazreti Ömer diyor ki daha hayattayken nefislerinizi kontrol etmeniz amellerinizi tartmanız daha dünyadayken bu tartma işlemini her an her saniye her gün gerçekleştirmeniz yarın melekler tarafından amellerimiz tartılmasından daha evladır. Çünkü yarın melekler amellerimizi tarttığı zaman oraya herhangi bir müdahalede bulunamayız. Ama dünyadayken biz tartmış olsak amellerimizi müdahalede bulunabiliriz. Deriz ki ha bak burada eksiğimiz var. Bak burada sevap kefesi hafif günah kefesi ağır. O zaman ne yapmamız lazım? Önlemini almamız lazım deriz. Hayattayken bu fırsatımız var. Ahirette bu fırsat olmadığı için amelleriniz melekler tarafından tartılmadan önce siz dünyadayken amellerinizi tartın. Bu daha evladır, daha güzeldir diyor Hazreti Ömer. Ve tezeyyenu lil ardu l amellerin bütünüyle Allah'a arz edileceği kulların, kulların, insanların ve cinlerin amelleriyle birlikte, yaptıklarıyla birlikte Allah'a arz olacakları o gün için hazırlıklı olun. O gün için hazırlıklı olun diyor. O büyük fuar, amel fuarı büyük insanlık ve yani cin aleminin fuarında, arzında siz kendinizi Allah'a iyice sunmak için, kendinizden Allah'a iyi ameller sunabilmek için hazır olun diyor. Hazreti Ömer يَوْمَ اِذٍ تُعْرَضُونَ la تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيهِ Bu ayeti kerimeyi de sözüne ekliyor. Öyle bir gün ki siz amellerinizle birlikte Allah'a arz olursunuz O'nun önüne konursunuz, amellerinizle birlikte. Ve sizden hiçbir amel Allah'a gizli kalmaz. Hiçbir gizli kalmaz Allah'a. Ve bütün yaptıklarınız, ettikleriniz, yaptıklarımız ettiklerimiz, eksiğiyle, eksiği olmadan, herhangi bir kayba uğramadan, herhangi bir unutulmaya tabi tutulmadan Allah'ın önüne Arz olunacaktır. İşte Hüce Rabbimiz Allah'tan hakkıyla korkan kullarını amellerini tartan o büyük arz günü, büyük fuar günü gelmeden kendini hesaba çeken kullarını övüyor. Şöyle diyor. اِنَّ Min مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ o Allah Rahman'ın has kulları ki Allah'tan korkularına tir tir titrerler ve Allah'tan şefkat beklerler, şefkat görmeyi dilerler, af edilmeyi dilerler. Nerede? Ahirette mi? Hayır, dünyada. Ahirette bu, arz, bu pişmanlık fayda vermeyecek biliyoruz hepimiz. Dünyada işte Rahman has kulları Ahirette başına gelmeden önce bu meseleler dünyada iken Allah'tan korkarlar, kalpleri Allah korkusundan titrer ve biz helak olduk, ey Rabbim. Eğer sen bize şefkat göstermezsen, eğer sen bizi affetmezsen biz helak olduk ey Rabbim derler. Ve daha dünyadayken kalpleri Allah korkusundan tir tir titrer ve ellerini açarlar sanki azabı görmüşçesine, sanki cehennemin önüne gelmişçesine ey Rabbim azabın hak, vadin hak, hesabın çetin ben buna iman ediyorum ve gözümle görmüş gibi. Bizzat müşahede etmiş gibi inanıyorum Allah'ım sen bize şefkat et, şefkatli davran, sen bizi affet ya Rabbi diye ne yaparlar? Rablerine yalvarırlar o Rahman'ın has kulları. Allah'ın sevdiği kullar, Allah'ın razı olduğu kullar, Allah'ın Allah kulum dediği, kulum dediği, kulum diye hitap ettiği insanların özelliği budur işte. Allah kelimesini duyduğu zaman kalbi titrer. Ey Rabbim senin şefkatine, merhametine, affına, mağfiretine ihtiyacın var. Eğer olmazsa helak olurum ya Rabbi diye bunu iyice kavrar, yaşar, söyler, buna inanır ve bunu bizzat hayatında ciddi bir şekilde yaşar. Sözler olarak değil, kalbi olarak yaşar sadece. وَالَّذ۪ينَهُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ ''Yü'minûn'' o Rahman'ın has kulları ki ''Rab'lerinin ayetleri, haberleri, emirleri, nehileri kendilerine arz edildiğinde, okunduğunda, Kur'an okunduğunda, Kur'an'dan ayetler okunduğunda, Kur'an'dan emirler, nehiler onlara okunduğunda, onlara bu gerçekler haber verildiğinde, onlar hiç şüphe duymadan iman ederler. Kalplerinde hiçbir zaman şüphe olmaz.'' O emirlerin doğruluğu konusunda şüpheleri olmaz. O nehirlerin doğruluğu konusunda şüpheleri olmaz. Allah'ın vaat ettiği gerçekler konusunda şüpheleri olmaz. Allah'ın vaat etmiş olduğu cennet konusunda, tehdit kulları kötü kullarını tehdit etmiş olduğu cehennem konusunda herhangi bir şüpheleri olmaz. Hesap gününün gerçekleşeceği konusunda, hiçbir amelin gizli kalmayacağı gerçeğinin ilanı konusunda hiçbir zaman şüphe içerisinde olmazlar. Bunları duyar duymaz bütün samimiyetleriyle iman ederler. Evet. ve veldînuhum bi rabbihim lâ yuşrikûn. <Sessizlik> Rab e, Rahman'ın has kulları ki Rablerine hiçbir varlığı, hiçbir yalancı ilahı ortak koşmazlar. Eş görmezler. Hiçbir kula Rab diye teslim olmazlar. Hiçbir kulun bir takım ilahlık vazifelerini ellerine aldıklarını asla düşünmezler. Günümüzde, biraz açalım. Günümüzde öyle insanlar var ki mesela la يعlemul gaybe illallah Değil mi? Kaybı Allah'tan başkası bilemez. İlkesi vardır. Kayıp, kayıp Allah'a aittir bunun haberi. Ama bazı insanlar giderler cincilere. Ya falanca bize bir düşmanlık yaptı. Hele bir bak hele. Hoca. Cinci. Ya yani neyse. Ya bu ne? Kayıptan haber veremez ki bu. E bunu sen gidiyorsan o zaman ne yapıyorsun? İmanında eksiklik var. Kaybın Sadece Allah'a ait olduğunu düşünmüyorsun sen demek ki. Gidiyorsun, o da bilir diyorsun. Değil mi? Bazıları gidiyor mesela, kabirden, orada yatan veli kuldan yardım istiyor. Ya bu yardım. <gülüyor> allah Allahu Teala şöyle dua edin, şöyle yalvarın diyor. Rabbim ancak sana ibadet ederim, sadece sana ibadet ederim, sana kulluk ederim. Rabbim, ben yardım istediğim zaman sadece senden yardım isterim, hiç kimseden yardım istemem. Yardım etmeye muktedir olan sensin, kaybı bilen sensin. Böyle yapın. İman ilkeniz budur. İnancınız bu olmalıdır. Rabbinize böyle yalvarmanız lazım. Allahu Teala Fatiha surasında bunu söyle, yani bize izah ediyor. Biz de bu izahatı azamet <Gülüyor> cedidimizle. Hakkıyla kabul etmemiz lazım. Hiçbir zaman felanca alin, felanca cin, cinci hoca neyse kayıptan haber veriyormuş diye şeklinde inan, inanmamız lazım. Buna, buna inanan imanı bozulur. Böyle bir şey inanan imanı bozulur. Kahin, müneccim, falcı bilmem astroloji ilmleriyle uğraşan bazı insanlar, yıldızname bakanlar, yıldızlara bakarak haber verenler, şunlar bunlar, bütün bakınız bunlara iman etmek, bunların söylediklerine iman etmek imana aykırıdır. İmanımızı bozar. allah Teala ne diyor? Onlar ki, Rahman'ın has kulları ki, hiçbir şeyi Rablerine eş görmezler ortak koşmazlar kaybı ilimler Allah'a aittir bitti başkası bilemez yardım sadece Allah'tan dilenir bitti başkasından yardım istenemez ey burada yatan veli kul bana yardım et denmez bazıları gidiyor oradan, oradan efendim, zürriyet istiyor bazıları ev istiyor bazıları araba istiyor bazıları şu çocuk istiyor bazıları mutluluk istiyor aşk istiyor bilmem alamadığı kızı istiyor ne, kimden istiyor gidiyor bir kabir ziyaret ediyor o kabirde yatandan istiyor ya Allah nerede O kabirde yatan kişi senin gibi bir kul ya zaten ölmüş gitmiş yani seni duymuyor ki o Geliyorsun orada yardım istiyorsun Eğer biz kabirlerden yardım isteyeceksek eğer biz yaşayan bazı insanların insanlardan onların yapamayacağı şeyleri onlardan istersek <gülüyor> imanımız ne oluyor bozuluyor tabii Ortak koşmuş oluyoruz. Allah'a şirk koşmuş oluyoruz. Tertemiz bir yürekle, tertemiz bir imanla Allah'a gidememiş oluruz bu takdirde. Yardım Allah'tan istenecek. kaybı Allah bilir, başkası bilmez. Diyeceğiz. İman edeceğiz değerli kardeşim. Bunlara iman edeceğiz. Yoksa hem iman ettim. Ben Rabbimi seviyorum. Beş vakit namazımızı da kılarım. Allah'ımı da çok severim. Peygamberimizi de çok severim. Ama falan yere gidip de o, kişinin, o kişiden de yardım isterim dersen imanım bozulur. Onu demeyeceksin. Kul, Allah'ın kulları kul olarak kalacak. Allah'ın kul olarak yarattığı insanlar bizim gibi insanlardır. Bizden fazlaları yoktur. Bizim hiçbir zaman kaybı bilme gibi bir cüretimiz olamaz. Böyle bir yetkimiz, böyle bir özelliğimiz olamaz. Hiç kimse Efendim ben şuyum buyum diyemez. Hiçbir kul felanca hocası, hocasından manevi bir takım yardımlar isteyemez ya. Allah'tan isteyeceksin. İmanın artılmasını Allah'tan isteyeceksin. Şirkten uzak durmayı Allah'tan isteyeceksin. Rızkını Allah'tan isteyeceksin. Zürriyetini Allah'tan isteyeceksin. Ev huzurunu Allah'tan isteyeceksin. Ailevi mutluluğunu Allah'tan isteyeceksin. Her şeyini Allah'tan isteyeceksin. Ha bir de şu var. Hocam borç falan istemeyelim mi? Ya borç iste tamam. Yani borç isteyebilirsin. Veya hocam çoğalığı kaldıramıyorum bana bir efendim yardım isteyemem mi arkadaşlar? İstersin çoğalı kaldı. Evet. Yani insanlar yapabileceği şey var. Ne? Evet, borç verebilir. Elinden tabliç çekebilir seni bu kuyudan çıkartabilir. Sırtına çoğalı yüklerken efendim yardım edebilir. Bunlar insanların yapacağı şeyler. Ama insanlar bir de yapamayacağı şeyler var. Sen Tekir Adası'nda adam İstanbul'da ey falanca yetiş kurtar ben diyorsun. Ya bu, bunu yapacağı yapacak değil ki. Sen duymaz ki o. Allah'tan isteyeceksin. Seni duyan Allah. Seni gören Allah. O yüzden değerli kardeşlerim bunlara dikkat etmemiz lazım. Ee, ezan okundu. Ama bu ayet-i bitelim. Hemen kalkıyoruz. وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا ve وَقُلُوبُهُمْ <gülüyor> وَجِلَهُ Allah'ın verdiklerinden infak ederler o müminler. Allah'ın has kulları. Ve bunu yaparken de kalpleri Allah korkusuyla ürperir durumdadır. Kalpleri Allah korkusuna ü, ürperin. Ennehum ilâ rabbihim râciûn. Onlar Rablerine dönücüler olduklarının farkındadırlar. Öleceklerinin farkındadırlar. Hesap vereceklerinin farkındadırlar. Ölüm, önleri, ölümün onların önünde olduğunun farkındadırlar. Ve bu şekilde Rablerinden korkarlar. Hesaptan korkar, korkarlar. Azaptan korkarlar. Allah'ın onların... Onlara azap vermesinden korkarlar. Kim bunlar? Rahman'ın has kulları. Allah'ın kul dediği insanlar, kulum dediği insanlar. Ulaiike yusari'una fil hayrat. İşte o insanlar hayırlı işlerde aralarında yarışırlar. Ve <gülüyor> hum Bakarsın ki onlar birbirlerin ile yarışa, yarışa girmişler. Şu hayrı ben yapacağım. O der ki ben yapacağım. Lütfen ben yapayım, bana bırak. O der ki hayır ben yapayım ya, bana bırak. Yani Allah'ın has kulları hayırlı işleri yapmak için birbirleriyle yarışırlar. İşte bu Allah'ın kulum dediği, kulum dediği, kul olarak kabul ettiği ve başarılı gördüğü kullarının özellikleri. Bu tabi ki daha fazla bilgi almak isteyenler Kur'an-ı Kerim'de e, bu surelerde bunlar e, açık bir şekilde söyleniyor, ifade ediliyor, izah ediliyor. Bunlara bakalım değerli kardeşlerim. Yani ilim sadece camide 10 dakika vaaz dinlemeyle olmasın inşallah. Evimizde de bol bol kitap okuyalım. Derslerimize de erkenden iştirak edelim. Ben mesela erken geldim ama kimse olmadığı için vaazımıza başlayamadım. O yüzden erken gelmekte fayda var. İnşallah biz ders saatlerimizde bir hoca efendiyle beraber kapıya asıp bunları bilmenizi sağlayacağız. Dersler olduğu zamanlar erken gelmenizi rica edeceğiz inşallah. Ve ahır davana sallallahu alâ nebiyin